اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك ربين يحظرون بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب النسي ملك النسي إله النسي Min şerril vesvesil hannas allazi yevesvisu fi sudurin nasi minel cinneti ven nas Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve meleketehu yusalluna alen nebi Ya eyyuhellezine amenu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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'büdü ve iyâke neste'in. İhtinaş sırâta'l-müstekîm. Sırâta'l-lezîne en amte aleyhim. Gayril mağduh bi aleyhim veleddaallin. Amine ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fi's ve ma fi'l arz Ve in tubdu ma fi enfusikum ev yuhasibkum yuhasibkun bihilla. Feyufiru limen yasha ve yuazzibu men yasha. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Sadakallahü'l-Azim Ve bellanâ Rasûlüne ve Rasûlühül Kerim Ve nahnu aleme mâ gâle Halikûnâ ve Râzikûnâ ve Mevlânâ Mineşşâkirîneşşâhidîne Bi kalbin selim Cenab-ı Hak Cibril-i Emin Namus-u Ekber vasıtasıyla Efendimiz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 وَاِنْ تُبْدُوا fi en أَنْفُسِكُمْ ev تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِلَّةِ İlâ ahiril âye, sadakallâhu l lazım Çok aziz ve muhterem müminler. Allah-u Zülcelal'a hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerif'in Necat diye hadisi şerifte bildirilen kısmına girmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz birçok hocalarımızdan da şu hadisi şerifi dinlemişsinizdir. Ramazan-ı şerifin evveli rahmet ortası malfiret sonu da necat, kurtuluş diye ifade edilen Ramazan-ı şerifi böylece üçe ayırıp rahmet malfiret ve kurtuluş. Şimdi bizler kurtuluş kısmına girdik. Ve Ramazan-ı Şerif'in başlangıcında şöyle bir sual sorup dikkatlerimizi çekmiştim. Demiştim ki Cenab-ı Hak orucu bize niye farz kıldı? Hatta bizden evvel bütün insanlara niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor ki Rabbimiz oruç bütün insanlara farz kılındı. de? Bu kadar ehembiyetli olan ibadetin farziyetindeki hikmet ne? Ümit edilir ki bu sayede müttaki olursunuz. Demek ki müttaki olmamız için. Müttaki olabiliyor muyuz veya olduk mu diye sordum. Bu sualin cevabı olarak müttakiliğin vasıflarını sayıp Yine Kur'an-ı Kerim'den. İşte şu vasıflara sahip olabiliyorsak, Ramazan-ı Şerif bizi bu vasıflara sahip kılıyorsa, o zaman orucun hikmeti tahakkuk ediyor ve biz de müttakilerden oluyoruz. Ümidimiz budur demiştim. Şimdi de aşağı yukarı buna yakın bir sual hatırıma geliyor. Ramazan-ı Şerif'in evveli rahmet ortası mağfiret sonu necat diyoruz kurtuluş acaba kurtuluşa erebildik mi eremedik mi öyle değil mi ha şimdi bunun cevabı zordur neden zordur kurtulabilmek için ne olmalı ki biz ona sahip olduk mu olmadık mı onu bilmeliyiz evvela öyle değil mi kurtuluşa ermemiz için ne lazım Muhterem Müminler Kurtuluşa ermemiz için Bu hususta çok uzun Uzun izahlar yapılmış Mesela i̇mam Gazali Hazretleri İhyay-ı ulûm Din Diye dört ciltlik bir eser yazmıştır Dördüncü cildi Münciyat isminde O ismi alarak Yani kurtuluş ismini alıp Böyle bu mevzuda adeta Bir cilt eser yazmıştır Onun için Münciyatın yani kurtuluşun sebeplerinin hepsini teker teker saymak çok vakit alır. Aslında öğrenmek lazım. Ona göre kendimize bir çeki düzen vermek lazım. İşin ciddiyetini anlamak lazım. Fakat bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'den Şöyle derleyip toparlayabildiğim, bizi ikaz eden temel esaslar üzerinde bugün birkaç ayet-i celil'e okuyup onları izah edeceğim. Yani bu bizim necat ve kurtuluşumuzun temelini, aslını teşkil eder. Buna sahip olursak ümit ederim ki kurtuluruz Allah'ın inayetiyle. Yani bu esaslara sahip olmamız lazım. <gülüyor> Şimdi evvela işin vehameti nedir? Onu bilmek lazım. Bir hadisi şerif vardır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem aynen şöyle buyurur. Buyurur ki bir zaman gelecek. Demek ki o devirde değil, kendi yaşadığı hesap devrinde değil bu. İleride gelecek buyuruyor. İleride bir devir gelecek. O zaman İnsanların üzerinde elbisenin eskidiği gibi gönüllerinde de Kur'an-ı Kerim eskiyecek buyurmuşlardır. Şimdi bakın bunu duyunca ne anlıyoruz? Bir zaman gelecek, zaman gelecek, insanların üzerinde elbisenin eskidiği gibi gönüllerinde de Kur'an-ı Kerim eskiyecek. Ne demektir bu? Yani öyle bir devir gelecek ki Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulan hususları insanlar fazla ciddiye almayacak. Öyle mi? Fazla ciddiye almayacak. Yani öyle bir alışkanlık ki siz onu Kur'an-ı Kerim'de göreceksiniz ve onu dinleyeceksiniz icabında ama ...fazla bir ehemmiyet vermediğiniz için... ...yine kendi bildiğinize devam edeceksiniz buyuruyor. Şimdi... ...içinde bulunduğumuz devir devirde... ...ben bunun yaşandığını görüyorum. Nasıl görüyorum? Mesela Kur'an-ı Kerim'de açık hükümler var. Bunları söylüyorsunuz. İnsanlar bunları duyuyor, dinliyor. Tamam, duydum, dinledim, öğrendim diyor... Ama yine kendi bildiğine, alışkanlıklarına devam ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Eğer öyle olmasa, mesela Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de namazını terk eden, namazını terk eden, şehvetine tabi olan adamlar yarın cennete, cehenneme, cehenneme atılacaklar ve orada büyük azap göreceklerdir buyurur. Bunu duyan adam namazını bırakabilir mi? Ama bırakamaz. Fakat ne olmuştur? Bu Kur'an-ı Kerim ayetleri ve buradaki ifade edilen hükümler elbisenin sırtla eskidiği gibi gönüllerde heybeti, ona gösterilen gösterilmesi icap eden hassasiyet ve titizlik eskimiştir. Eskimiştir. Ha, i̇nsanlar hatta halk arasında öyle olmuştur ki, Hocam sen ne dersen de ben yine bildiğime devam ederim. Yani bu bir dar şey gibi halk arasında benimsenmiş bir tavır gibi ifade ediliyor. Bu işte Hazreti Kur'an'ın gönüllerde eskidiğini gösterir. Halbuki işin ehemmiyeti nedir? Bakınız Nisa suresini açın. Nisa suresini. Orada göreceğiniz şudur. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselna min rasulin ille bi iznille. Biz hiçbir peygamber göndermedik, ancak gönderdiğimiz peygamberler kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Yani peygamberin varlığını tamam duyduk, bildik, Dilediğim yine biz kendi bildiğimizi yaparız diye böyle göndermedik peygamberi. Peygamberi kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Böyle buyuruyor. Ondan sonra Rabbimiz devam ediyor. Velev ennehüm eğer onlar yani şu insanlar yukarıda bahsediyor bir takım yanlışlar yapmış insanlar var. Yanlışlıklar yapmışlar nasıl yapmışlar oraya da bakıyorum. Mesela öyle ki ve ize gile lehüm taalev ilâ mâ enzelallâhu ve iler Rasuli habibim e, o insanlara şöyle dediğiniz zaman onlara onlara şimdi bu insanlığa hitaben bir ilahi beyandır. Falana filana diye ayırmıyor. İnandık diyenlerin hepsine ne dediğiniz zaman? taalem ile ma enzelallahu ve ile resul Gel kardeşim, meselelerimizi, aramızdaki olanları Hazreti Allah'ın kitabına havale edelim, Peygamberimizin sünnetlerinde halledelim. Yani, kitaba ve sünnete itaat edelim dediğiniz zaman, dediğiniz zaman, bunu hayatın her şubesinde düşünüp değerlendirmek mümkündür. Mesela ne oldu? Aranızda bir ihtilaf çıktı. Gel neye ihtilaf edip duruyoruz? Her meseleyi halleden Allah'ın kitabı var. Peygamberimizin sünnetleri var. Biz de ona inanmış değil miyiz? Evet. O zaman gel başka şeyde bir çare aramaya lüzum yok. Kitabullah'a, peygamberimizin sünnetine müracaat edelim. Biz anlamıyoruz, anlayan var. Öyle değil mi? Anlayan müftüler var. Bu işi bilen alimler var güvendiğin onların içerisinde ilmine, ameline, ahlakına güvendiğin birine gider meseleyi arz edersin benim şöyle bir ihtilafımız var ne dersin? Ayet ve efendim hadisi şeriflere gel tabi olalım onlara uyalım denildiği zaman mesela adamın babası annesi vefat etti malını aralarında taksim edecekler e kız, oğlan, evlatlar ve diğer asebe, nesebe ne yapıyor? Yani ondan hisse alması icap edenler aralarında toplanıyor. Ne diyecekler burada en doğru yapılan şey? Kardeşim bizim babamız öldü, annemiz öldü öyle değil mi? Geriye ne bıraktı? Bir mal bıraktı. Acaba bizim inandığımız kitap Hazreti Kur'an'da, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Hadis-i Şerifler'de Anamızdan, babamızdan kalan malları nasıl aramızda taksim edeceğiz? Bu mevzuda bir taksimat yapmış mıdır? Yapmıştır. Öyleyse gel Kur'an'a göre hareket edelim. Şimdi ne yapar insanlar diyor Cenab-ı Hak? Bakınız. Ra'eytel münafigine. O zaman münafıkları görürsün Habibim böyle dediğin zaman. Ne yapar münafık? Yasutdûne anke de. O ne yapar? Senden, senden e, aykırı gitmeye, yani sana gelmeye Kur'an'a ve Sünnet'e gelmeyi arzu etmez. Kur'an'a ve Sünnet'e gelmeyi arzu etmez. Şimdi ama şu da var, şu da var. Eğer onlar kendilerinin haklı olduğuna kani iseler, bu da var ayeti cellede, haklı olduklarına kani iseler, gel ayeti celileye hadis-i şerife gidelim, hakkımızı alalım der. Haksız olduğuna kani de, haklı çıkmaya gayret ediyorsa, haksız olduğuna kani. Ama böyle parmağını takabilecek, kendisine bir hak çıkarabilecek bir e, imkan arıyorsa o zaman ne yapar? Ayet-i Celile ve Hadis-i Şeriflere müracaatten başka müracaat edecek kapı var mı diye oraları aramaya başlar. Yani kendisini haklı çıkaracak yer aramaya başlar buyuruyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Habibim onlar Allah ve Rasulün kendilerine İhanet edeceği, zarar vereceğinden korkuyorlar da onun için mi böyle yapıyorlar? Yoksa kalplerinde bir hastalık var da onun için mi yapıyorlar buyuruyor. Elbette kalplerinde hastalık var. Ne hastalığı var? Nifak hastalığı var. İhlas yok, samimiyet yok. Onun için bu nifak hastalığından dolayı çare arayacaktır. Şuraya gidelim, buraya gidelim diye ve bunun o devirlerde de benzerleri görülmüştür. Ondan sonra Cenab-ı Hak bütün bunları beyan eder ve ondan sonra da der ki biz peygamberi ancak kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Böyle hata işleyenler olabilir. Nitekim bu hatayı işleyenler oldu ama Habibim, ve le ennehum izzalemu enfusahum onlar kendilerine hata edip yanlış yaptıkları kendi aleyhlerinde bir durum gördükleri yani kendi kendilerinin kendi kendilerinin aleyhinde böyle bir yanlış yaptıkları zaman eğer cauke sana gelselerdi sana gelselerdi ya Resulallah biz hata ettik deselerdi evet فَاسْتَغْفَرُ <gülüyor> Bize, biz hata ettik, ne olur? Bizim affımız için Cenab-ı Hakk'a istiğfar ediver. Bizim affımıza dua ediver deselerdi, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ Rasulü Eğer Peygamber de olur, madem ki hatanızı anladınız, ben de sizin affınızı Cenab-ı Hak'tan isteyeceğim deseydi, لَوَجَدُ اللّٰهَ ben rahime. Hazreti Allah'ı bu tevbeyi kabul edecek bulacaklardı. Hazreti Allah kabul edecekti ama bunu yapmadılar diyor Hazreti Allah. Ve ondan sonra hepimizi alakadar eden hükmü veriyor. Buyurun şunu hep beraber iyi dinleyelim. Fela. Hiç öyle değil. Yani Yani haklı olduğunuz zaman ayetlere gelirim, ayet ve hadislere gelir, müracaat ederim. Haksız olduğum zaman da bir yerden haklı çıkabilmek için başka yollar ararım. Eğri büğrü hareket ederim dediğiniz gibi değil diyor Hazreti Allah. Evet ve Rabbike Hazreti Allah'ın azamet ve kudretine yemin ederim ki la hiçbiriniz iman etmiş, hakiki inanmış olamazsınız. Öyle mi? Biz de buna hepimiz dahil ve Rabbike la yükminune hiçbiriniz gerçek manada inanmış sayılmazsınız diyor Hazreti Allah. Ne zamana kadar hatta Yuhakkimuke Fima şeeraa Beynihım. Aranızda bir ihtilaf olup da onu peygambere arz edip peygamberin verdiği hükmü, samimiyetle kabul edinceye kadar gerçek inanmış sayılmazsınız. Evet. İnanmış sayılmazsınız. Süm melayecidu fi enfusihim haracen mimma gazeyte ve yusallimu teslima. Peygamberim hakkınızda hüküm verdiği zaman bunu samimiyet ve gönül rahatlığıyla kabul edip semina ve ata işittik ve itaat ediyoruz ya Resulullah senin dediklerine tam teslim olduk deyinceye kadar gerçek manada inanmış sayılmazsınız buyuruyor. Sayılmazsınız. Şimdi Allah muhafaza buyursun. Bir adam bugün bizim memleketimizde memleketimizde bilhassa mirasla babadan anadan intikal eden malda Biliyorsunuz bir inandığımız kitaba göre göre taksimat vardır erkeğe kadına düşen hak vardır Bir de medeni kanuna göre mevcut, mevcut memlekette Meri kanuna göre vardır. Ha, memleketimizde idarede laiktir. Ne yapabilir insan dileyen dileyen mahkemeye müracaat eder, Der ki benim babamdan, anamdan intikal eden malı medeni kanuna göre taksim edin, biz onu alacağız der. Dileyen, arzu eden de hayır. Ben inandığım, inandığım Allah'ımın taksimine razıyım, onun verdiği hakka razı olacağım der bilen, bir feraiz ilminden iyi anlayan birisine gider der ki bizim babamız anamız vefat etti malını kardeşler aramızda taksim edeceğiz allah bize ne hak veriyor der ve onun yaptığı taksimata göre razi olur buna da imkan vardır bakınız bugün memlekette idare laikdir. medeni kanun var öyle mi orada miras hukuku var Ondan sonra inanan insanların kendi inançlarına göre bu malları Kur'an-ı Kerim ve İslami prensiplere göre taksim imkanı var. Bu imkan var mı? Elbette içinizde hukukçular varsa bilirler. Rızayı taksim diye bir şey vardır hukukta. Rızayı taksim. O rızayı taksim yani ne yapar şeyler Bu hak sahipleri aralarında bunu bilen birisiyle taksimatı yapar ve bunu gider noterde tescil eder. Der ki biz aramızda babamızın malını şöyle şöyle taksim ettik. Buna rızayı taksim denir. Hukukta da bunun yeri vardır ve buna mani bir hukuki madde yoktur. yoktur. Burada bunu yaptıran ve yaptırmayan nedir? İnanç meselesidir. Öyle mi muhterem? İnanma meselesidir. Yani menfaat menfaati inançları yolunda feda edip edememe meselesidir. Ha. O zaman ne yapar insan? Ne yapar? Eğer Allah korusun şöyle dese, böyle birisi olunca kardeşleri dese ki gel bilen dinimize, Kur'anımıza, Rabbimizin emrine göre yapalım bu taksimatı deyince Öbür tarafta amma hacı, amma hoca, amma ellisinde, amma seksen ve doksanında dese ki ben Kur'an-Mur'an dinlemem, ben nerede hakkımı daha çok alacaksam orayı bilirim dese Allah korusun bunun imanı var mı muhterem müminler? Ne feci durum! Ben, a kitap mitap dinlemem dedi ha şahzade. Neden? Öbür tarafta biraz fazla hak alacağım diye. Öyle mi? Haksız bir durumu Mevla ta, ne demiş Cenabı Hak? Taksimatı şöyle yapacaksınız demiş. Ha bugün de buna bakın size yol gösteriyor. Diyorum ki bunun hukuken imkanı vardır. Rıza'yı taksim diye hukukta bir müessese vardır. Bununla halledilebilir. Ama Bizim insanlarımızda hani peygamberimizin hadisi şerifini başlangıçta hatırlattım. Ne buyurdu peygamberimiz? Bu hadisi şerif ihya-i ulumun dördüncü cildinde vardır. Aynen peygamberimiz de buyuruyor? Bir gün gelecek, üzerinizdeki elbisenin eskidiği gibi gönüllerinizde Hazreti Kur'an eskiyecek buyuruyor. Yani Kur'an'ın hükümlerini dikkate almaz olacaksınız menfaatiniz oldu mu dini hükümleri bırakacaksınız öyle mi menfaatiniz olmadığı zaman eh ben müslümanım elhamdülillah diyeceksiniz hazreti Allah celle celaluhu ne buyuruyor hayır öyle değildir açın nur suresini o zaman tekrar bakın nur suresinde Cenab-ı Hak ne buyurur Evet, estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Evvela insanların durumu şöyledir diyor Cenab-ı Hak. Ve yekulûne âmennâ billahi ve bir rasûl. Biz Allah'a ve Rasule iman ettik derler. Şöyle düşünün, elhamdülillah müminim diyen herkes bunu diyor mu demiyor mu? Âmennâ billahi ve bir rasûl. Ben Allah'a ve peygambere inandım der ve etanâ itaat ediyorum da der Ya itaat ediyoruz işte bak elhamdülillah namaz kılıyoruz orucu tutuyoruz itaat da ediyoruz der evet sümme bundan sonra yetevella ferigum minhum min ba'di zelik. böyle dedikten sonra bir kısım insanlar Kur'an'dan ve hadisten ayrıldıkları zaman yok efendim bu dünya şeyidir o inanmam ayrıdır Hakkımı müdafaa etmem ayrıdır dediği zaman evet. Ve ma ulaike müminin. Bunlar inanmış değildir diyor Hazreti Allah. Ayet numarası vereceğim tekrar okuyun. Nur suresinde 47. ayeti celili. Yani ben inandım Müslümanım demek. Öyle rastgele ağzımızdan dilimizle ifade ettiğimizle değil, Kur'an'ın ölçülerine uyduğumuz zaman Müslümanız. Değilse yarın ahirete varınca, varınca neler olduğunu göreceğiz o zaman pişmanlık hiçbir fayda vermeyecek onun için ben bu alemde sizlere yarın itirazımız olmasın diye olduğu gibi arz ediyorum ve ayet numaraları veriyorum Nur suresi 47. ayeti celle ve yagulune derler Emenna billahi ve bir rasuli ve etana Allah'a iman ettik peygambere inandık ve ona itaat ettik derler, Sünme aradan bir zaman geçer. Arapçada sünme bir vakit ifade eder, terahî manasınadır. Aradan bir zaman geçer, sonra ne yaparlar? يَتَوَلَّا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ مِنْ Böyle dedikten sonra onlar... Yan dönerler. Yani pek fazla itaatta olmazlar. Men hakkımı koruyorum gibi bir takım kılıflarla sağa sola yalpa yaparlar. Evet ve ma ulaike bi müminin. Onlar inanmış değillerdir. Şimdi iyi dinleyin buyuruyor Cenab-ı Ve ize du'u ilallahı ve rasulihi li yahküme beynehum. Onlar Allah'a ve Resule yani ayet ve hadise davet edildiği zaman arada hüküm verilecek. İzaferigum minhum murizun. Onlardan bir kısmı ben nerede menfaatim varsa orayı bilirim. Allah ve had peygamber hadisi tanımam der. Öyle mi? İnsanlarda böyle diyen vardır diyor Haşa zünbahce. Ama devam ediyor Rabbimiz bakınız ve in yekun lehümül eğer haklı olduğunu bilse yetû ileyhi muzinîn koşarak gelir diyor. Haklı olduğunu bilse var ya ayet ve peygamberin hadislerine koşarak gelir. Efi fi marazun yoksa kalbinde hastalık mı var? Emir tabu, emyaxafu ne en yahiif Allah ve Aleyhim ve Rasulü, yoksa Allah ve Rasul kendisine ihanet edecek diye korkusu mu var? Böyle düşünüyorsa haşa simba haşa, bel üla ike humuz zalimün, onlar zalimdirler. Onların gerçek Müslümanlıkla alakaları yoktur diyor Cenab-ı Hak ve devam ediyor. İnne ancak kanaqol al müminine ancak hakiki müminlerin sözü şudur. Hakiki müminler şöyle der. Elhamdülillah biz de müminiz. Bakın ne der? İze duu ilallahi ve rasulih li yahkime beynehum. Aralarında hükmedilmek üzere gel kitaba, gel peygamberin hadisi şerifine denildiği zaman ne der? En yakulu semina ve etana. İşittik, itaat ediyoruz der hakiki müminin diyeceği budur yoksa bugün hocalardan bile kardeşim ayet ne diyor hadisi şeriflerde ne var dediğin zaman canım ayeti hadisi bırak zamanın icabı neyse ona bakalım diyen var mı yok mu nerede iman diyor hazreti Allah hangi iman Allah muhafaza buyursun isminin önünde profesör titri olabilir doçent titri olabilir bunlara hiç bakmayınız Bak ne diyor Hazreti Ali Nur suresi ayeti i de ne diyor inname kasır ifade eder. Arapçada Kremer kaidesidir bu. İnname ancak diye bir tahsis, hususiyet ifade eder. İnname kana kavlül müminîn ancak müminlerin sözü şudur. Hakiki müminin ne zaman iza duu ilaLlahi ve Resulih li yahkima beynehum aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resulüne yani Allah'ın kitabına peygamberin sünnetine davet edildiği zaman hakiki müminin sözü şu ne demektir en yagulu söylemektir ne demek semina ve atana işittik itaat ediyoruz demektir ve ülaike hümül müflihun işte felaha eren bunlardır kurtuluşa eren bunlardır ramazan-ı şerifin sonunda kurtuluş şeyinde miyiz kurtuluşa erebilmek için evvela bu prensibi kabul edeceğiz Allah ve rasulünün emirlerine itaat denildiği zaman ne yapacağız semina ve etana diyeceğiz öyle mi muhterem müminler Bakın devr-i saadette şöyle bir durum olmuştur. Devr-i saadette. Cenab-ı Hak şu ayeti celile'yi indirdi. Bakara suresindeki Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Yerde ve gökte ne varsa hepsi hazreti Allah'ındır. Biz de böyle inanıyoruz. Öyle değil mi? Yerde ve gökte ne varsa hepsi hazreti Allah'ındır. Evet. Ve intubdu mafi enfüsi kim enüsiküm içinizdekii açıklasanız da yani kalbinize bir şey geldi onu açığa vurup dile getirseniz ifade etseniz de el tufuhu veyahut da gizli tutsanız içinizde kalsa da yuhasip Kümbihe Hazreti Allah ondan sizi hesaba çekecektir buyurdu Cenabı Hak. bakın Ayet-i Celile'yi bir daha okuyayım Bakın işin vehametine bakınız Ne diyor Cenab-ı Hak İntübdû ma fi enfüsiküm İçinize bir şey geldi Kalbinize bir duygu geldi Bunu dile getirdiniz Açıkladınız Ev Evtuhfuhu veya açıklamadınız içimizde kaldı, kaldı. Yuhasibküm bihille Hazreti Allah onun hesabını Sizden soracak Öyle mi? feyavfiru lümen dilediğini affedecek ve yuazzubu men yeşâ'u dilediğine de azap edip ceza verecek. Eshab bunu görünce, görünce hemen peygamberimize geldiler. Ya Resulallah, Hazreti Allah'ın tagat getirebileceğimiz emirleri oldu. Nedir o? Namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır. Evet, Bunlar oldu, itaat ettik, tamam ediyoruz ya Resulallah dediler. İtaat ediyoruz. Ama öyle bir emri geldi ki bizim buna tagatımız yetmez ya Resulallah dediler. Nedir o buyurdu Fahri Kainat? Ya Resulallah bak siz bir ayet okuyorsunuz, Cenab-ı Hak diyor ki, Kalbinize gelenlerden ister açıklayın ister açıklamayın hesabını Hazreti Allah soracaktır diyor. Bizim kalbimize öyle şeyler geliyor ki buna mani olamıyoruz ya Resulallah nasıl hesap vereceğiz dediler. Gerçekten zor değil mi? Hangimizin kalbine neler geliyor namazda bile. Öyle değil mi? ha Cenab-ı Hak da buyuruyor ki kalbinize geleni ister açıklayın dile getirin ister açıklamayın hesap soracağım diyor. Hesap da diyor ki Ya Resulallah namaz denildi tamam itaat ettik. Oruç denildi ettik. Efendim zekat denildi ettik ama buna gücümüz yetmez Ya Resulallah dediler. Bu nasıl olacak? Bunun üzerine Hazreti Resulullah şöyle buyurdu sizden evvel geçen İki kitap ehli yani Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Ya Rabbi duyduk, isyan ettik mi demek istiyorsunuz dedi hesaba Hiç kimse bir şey diyemedi. Öyle de diyemiyoruz ya Resulallah ama gücümüz de yetmiyor dediler. Bunun üzerine Hazreti Allah Celle Celaluhu şu ayeti celileyi indirdi. Şöyle deyin buyurdu. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Âmenel rasulü bima ünzile ileyhi min rabbihi vel mü'minun. Hazreti Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'e evvela peygamber iman etti, sonra bütün mü'minler inandı. Böyle buyurdu. Şimdi iman yolu gösteriyor Hazreti Allah evvela peygamberler inandı sonra bütün müminler inandı. Neye inandılar o müminler ve peygamber? Küllün, küllü vahidin demektir bu. Her biri her bir peygamber ve her bir mümin evet emene billahi hazreti Allah'a inandı. Şimdi dönüp bakın elhamdülillah bizler hazreti Allah'a inandık mı inanmadık mı? Evet. Tamam demek ki inancımız kitaba uygun müslümanlığımız güzel Ondan sonra ve melaiketihi meleklerin varlığına inandı. Bizler de meleklere inanıyor muyuz inanmıyoruz? Elhamdülillah bu da güzel. Ve kütübihi kitaplara inandı. Her bir peygamber ve mümin Allah'a, kitaplara ondan sonra meleklere inandı. Biz de inandık. Ve rusulihi bütün peygamberlere de inandı. Elhamdülillah. Hazreti Adem'den, Hazreti Muhammeden'in Mustafa'ya kadar. Bütün peygamberlere inandık mı, inanmadık mı? İnandık. Ondan sonra devam ediyor Cenab-ı Hak. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ Peygamberlerden hiçbirinin arasını ayırmayız. Hepsine peygamber olarak inanırız dediler. Mü'min böyle. Biz böyle miyiz değil miyiz muhterem müminler? Bakın. Hazreti Adem'den, Hazreti Adem'den bu yana, Hazreti Muhammedenil Mustafa dahil, bütün gelenlerin Peygamber olduğuna inandık mı inanmadık mı? Elhamdülillah, inancımız bu. Ama bugün Hristiyanlar, bugün Museviler, onlar da gerçek manada iman etmiş olsalar, Hazreti Muhammedenil Mustafa'ya da inanacaklar. İnanıyorlar mı inanmıyorlar mı? İnansalar Müslüman olurlar zaten. Öyle değil mi? Ha? Ama biz ne yapıyoruz bakın? Peygamberlerin hiçbirisini peygamber olarak tefrik etmiyor, ayırmıyor. Hepsine peygamber diye inanıyoruz. İnanıyoruz. Bugün Hristiyanlar ve Museviler peygamberleri ayırmadan inanıyor mu? Hayır ayırıyor. Mesela Hazreti Muhammed'i ayırıyor. Hazreti Muhammed'i değil diyor. Şimdi çıkmışlar yeni Hazreti İbrahim'de birlesek diyorlar. Hz. Muhammed'i ayırıp onu kale almayalım Hz. İbrahim'de birleşelim. Ne yazık ki şu memlekette Müslümanım diyen bazıları da buna çanak tutuyorlar. Ümmeti Muhammed'in evladının imanıyla oynanıyor muhterem müminler. Bu çok yanlıştır. Bakın Hazreti Allah Celle Celaluhu Nebu O her bir mümin ve peygamber şuna inanmıştır. Küllün Arapça gremer bilenler bunu anlayacaklar. Küllündeki tenvin hasvedilen muzaf-ı ivaz olarak gelmiştir. Küllü vahidin demektir. Her bir peygamber ve mümin tek tek mümin gerçek manada mümin olmak için emene, ne yapacaktır? Emene billahi hazreti Allah'a inanacak dönüp bakıyoruz elhamdülillah diyoruz. Ve melaiketihi meleklere inanacak dönüp bakıyoruz elhamdülillah meleklere de inandık. Ve kütübihi kitaplara inandık inanacak mümin olmak için tamam ona da inandık. Ve rusulihi peygamberlere inanacak şu rasule değil peygamberlere inanacak hamdolsun onlara da inandık. Devam ediyor Hazreti Allah. La nuferrigu beyni ahadim bir <gülüyor> rusulih peygamberler arasında hiç ayrılık yapmayacak. Hepsine peygamber diye inanacak. Elhamdülillah kendimize bakıyoruz. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da peygamber diye inandık mı, inanmadık mı? İşte sahih iman budur. Sahih iman budur. Hazreti Muhammed'i ayırıp Hazreti İbrahim'de birleşelim diye bu ümmeti Muhammed'in ümmetin ümmeti Muhammed'in evladının imanını sarsmak isteyenlerin ortaya attıkları sahih iman değildir. Durum böyle olduktan sonra ve galu şöyle dedi şöyle dediler. O her peygamber ve her mümin şöyle dedi. Ne dedi? Semi'na ve eta'na. İşittik, itaat ediyoruz. Ruffa nekarabena ve ileikel Artık sen de bizim kusurlarımızı affet. En son gideceğimiz yer sensin Allahım dediler. Elhamdülillah, biz bunu da diyoruz. Öyle değil mi? Semina ve etana, işittik, itaat ediyoruz ya Rabbi. Ondan sonra nedir? Ufranek Rabbena artık bizi hatalarımızdan dolayı bağışla affet ya Rabbi ve ileykel en son dönülecek varılacak yer sensin ya Rabbi dediler ve buna alıştılar. Böyle dem Resulullah efendimiz o hesaba böyle deyin. Böyle inanın. Böyle kabul edin dedi. Onlar da bunu böyle inanıp alıştılar. Alıştıktan ve böyle demeye başladıktan sonra Hazreti Allah buyurdu ki şu ayetleri gönderdi. La yukellifullahü nefsen illa vusaha. Hazreti Allah hiç kimseye tağatının üstünde yük yüklemeyecek buyurdu Cenab-ı Hak. Yukarıdaki ağır hükmü böylece kaldırmış oldu. Hani kalbinize gelenlerden de hesap soracağız buyurmuştu ya Cenab-ı Hak. Sonra evvela imani, imanın nasıl olacağını öğretti Cenab-ı Hak. Habibi vasıtasıyla öğretti. Ondan sonra da Müslümanlar, sahabeler böyle demeye alıştılar. Dediler ki ya Rabbi biz işte böyle şu yukarıda sayılanlara inandık. İtaat ediyor, işittik, itaat ediyoruz Bizim kusurlarımızı sen bağışla. En sonunda varacağımız yer sensin Allah'ım dediler. Buna alıştılar. Ondan sonra da Cenab-ı Hak tekrar cebla ile selamı gönderdi. La yukellifullahu nefsen illa vüs'aha. Hiçbir kimseye gücünün yetmeyeceği yük yüklemiyoruz buyurdu Hazreti Allah. Yani kalbinize gelen bir şeye mani olamıyor musunuz onu sormayacağız buyurdu onu ne zaman kendi iradenizle açığa çıkardınız tatbikata koydunuz o zaman soracağız ama elinizde olmayan gücünüzün yetmeyeceğini sizden sormayacağız ve ve şunu öğretti Rabbimiz dedi ki lehama kesebet herkesin kendi kazandığı lehine olanlar lehinedir ve aleyha mektesebet Aleyhine olanlar da Leh ve aleyh Ayet ve hadislere uyan Lehte Uymayan aleyhte olan bütün gelişmeler Herkesin kendisinedir Bunu da böyle bilin Ondan sonra Rab cenab Şöyle iltica etmeyi öğrenin buyurdu Rabbena Ey bizim Rabbımız Böyle deyin öğrenin bunu buyurdu Cenab-ı Hak. Rabbena ey bizim Rabbımız Lâtû aĥizna, in nesîna ev aĥtâna. Eğer unutursak, eğer hata edersek, bizi muahaze etme değin. Bunu öğrendik ve böyle demeye başladık. Rabbena, lâtû aĥizna. Ya Rabbi, bizi muahaze etme, hesaba kitaba çekme. Neden? İn nesîna eğer unutursak, ev aĥtâna veya hata edersek bizi muahize etme hesaba çekme dedik Rabbimizin buna cevabı oldu mu hadisi şerifte aynen vardır peygamberimiz buyurdu ki biz böyle dediğimiz zaman Cenabı ı Hak neam olur kulum kabul ettim buyurdu hadisi, kabul ettim buyurdu onun için bakın, hata ettiğimiz zaman hesaba katmıyor, şimdi oruçluyuz. Unutsak da yesek, içsek karnımızı doyursak, bunu Cenab-ı Hak hesaba katıyor mu? Katmıyor, orucuna devam diyor. O unutarak yediğini hesaba katmıyorum çünkü söz verdim ey kullarım buyuruyor. Peygamberimiz haber veriyor, ne an buyurdu Cenab-ı Hak, olur kulum kabul ettim buyurdu. Ev ahtaneh. Hata etseniz bunu da sormayacağım buyurdu hatadan dolayı. Unutma ve hata ümmeti Muhammedten Muhammed'den kaldırıldı. Ondan sonra Rabbena, şöyle dua edin tekrar. Rabbena ey bizim Rabbımız, ve la tahmil aleyna, bizim üzerimize yükleme Allah'ım. Neyi? ısran ağırlık ve güçlük yükleme. kema hameltehu alellezine min kablina, Bizden önceki insanlara yüklediğin yükleri, o ağırlıkları bize yükleme dedik. Rabbimiz hadis-i şerifte aynen neam kabul ettim kullarım buyurdu. Ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak ağırlık yüklemedi, kolaylaştırdı Ümmeti Muhammed'e. Öyle mi? Orucu bile nasıl kolaylaştırdı bak? İslam'ın ilk devirlerinde akşam iftar ediliyor, gece yemek yoktu. Hatta bir adam uyuya kalsa da akşam iftar edemese artık yeme hakkı yoktu. Ertesi gün akşama kadar hata ettiler gece. Bunun üzerine Cenab-ı Hak iftardan sonra sahura kadar serbest bıraktı. Bütün gece yiyin için buyurdu. Ağırlık yok, hepsini kaldırdı. Cenab-ı Hak. Ümmeti Muhammed'e büyük nimet bunlar. Ondan sonra şöyle dua edin tekrar. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَاغَتَلَنَا Ya Rabbi gücümüz yetmeyecek yük altına bizleri sokma Allah'ım. Gücümüzün yetmeyeceğini bizim üzerimize bırakma Ya Rabbi. Ondan sonra da وَعْفُ عَنَّا Biz güçsüz insanlarız. Hatalarımızı bağışla Allah'ım. وَعْفِرْلَنَا Onları örtle kitaplarımızda, kitapta yazılanları bile sil de bizi meleklerin önünde mahcup etme Allah'ım. Ondan sonra Ve verhamna bize merhametinle muamele eyle Şu Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde necata erdirdiğin kullarından eyle Allah'ım en Mevlana sen bizim Mevlamısın ya Rabbi Vensurna alel kavmil kafirin Şu kafir kavimlere de bize nusret ver de Artık bu kafirlerin boyunduruğundan kurtulsun ümmeti Muhammed ya Rabbi Subhana rabbike rabbil izzati amma Yasıfun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin fatiha